KELGİN DOSTUM KORULDI KHILAFET BU, ehli, yapan, çatlandı, bu HEM DE İLKIN ALLAHKA NUSRET VERDİ ŞUH KÜTGENİ DUH Aleykum ve rahmetullah ve Berekatuhu Meydan Medya, İslam Devletinin günlük haber bültenini Sunar. 27 Eylül Ahi 1445 Cumartesi, Mozambik Vilayeti, Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, Cabo Delgado'daki Makomia bölgesinde bulunan Litanda Koua köyünün yakınlarında Hristiyan kafirlerden birini makineli silahla hedef aldı. Bunun sonucunda Hristiyan öldürüldü. Hamdallah'dır. Batı Afrika Vilayeti. Allah-u Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dünden önceki gün Borno bölgesindeki Alagarno ormanlarında Mürted-Nijerya ordusu yanlısı milislere ait bir 4x4 aracın üzerine patlayıcı cazin filak ettirdi. Bunun sonucunda araç imha edilirken içindekiler de öldürüldü ve yaralandı. Hamdallah adır. Ve yine Allah-u Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dünden önceki gün Borno bölgesindeki Engala-Endufu yolunda Mürted-Nijerya ordusunun yanlısı milislerin bir devriyesinin üzerine patlayıcı cihaz infilak ettirdi. Bunun sonucunda bir 4x4 araç kullanılamaz hale getirilirken içindeki 5 unsur da öldürüldü. Hamdallah hadarı Irak vilayeti Anbar Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri Er-Rutba'daki Mesed mıntıkasında mürted Rafizi ordusuna ait bir konvoyu Onların operasyonları esnasında orta ve ağır sınıf silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Hamdallahıdır. Ve son olarak Horasan vilayetinden bir haberimizle bültenimizi bitiriyoruz. Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri Bacur'daki Mamut mıntıkasında mürted Pakistan istihbaratının bir unsurunu patlayıcı cihaz infilak ettirerek hedef aldı. Bunun sonucunda mürted çeşitli yerlerinden yaralandı. Hamdallahıdır ise kya bir ucmlay ümmet üçün birlikdə bolaylı qurğan xalifimiz bizlərni haqqa başlığı gəlgin dostum o işqin bu doğastığa bolğan sən mə bir kesək ya bir ucmlay ümmet üçün birlikdə bolaylı qurğan Xalipimiz bizler ne hakkı başlıyor? Xalipimiz bizler ne hakkı başlıyor? Xalipimiz bizler ne hakkı